Demek ki öbür beş dakika Allah için değil. İnsanlar için. Kalbimde bir gösteriş var ama haberim, haberim yoktu. Haberim yoktu ben. Ben Allah için namaz kılıyorum. Ama milletin önünde namazın bütün sünnetlerini getiririm. Yerimden ayrılmam zikirleri getirmeden. Bilmem ne. Tesbih mi çekerim. Sevabını <gülüyor> hatırlarım. Yani Allah için yapıyorum. Tek başımda olunca sanki namazdan kaçacağım. Beş dakikada kıldım. Üç dakikada bitirdim namazımı. Demek ki farkı Allah için değil. İnsan bütün amellerini böyle kontrol edecek. Şeytan bazen gelir insana kandırır diyor sen Allah için çalışıyorsun. Sen ihlaslısın sen. Hayır. İnsan devamlı çok çok çok hassas bir teraziye amelini koysun. Kıyamet gününde kurtulsun diye. Yoksa kurtuluş mu? hem kolay diyordum ben. Düşünüyordum. Yani bir örnek getirir, getireyim kula, kolay olduğuna. Birisi bana dersin <gülüyor> bu villayı alırsan çok güzel, çok rahat yaşayabilirsin villada bilmem ne. Anlatırken bir bakarım ona gülerim derim 50 sene çalışırsan, bütün maaşımı biriktirirsen bu villayı almazsın. Ama cennetin serayları belki 5 dakikada kazanabilirsin. Kalbin turist olursa tam ihlaslı olursa insan tövbe ederse Beş dakika sonra vefat ederse iki dakika sonra vefat ederse bu tevbeden sonra cennetin serayları kazanır hangisi daha kolay hangisi daha kolay Hayır Rasulullah seem onun zıttını söyledi bir de hayat bize gösteriyor diyor ela innneslah Allahi gal Allah'ın malı pahalıdır Resulullah seem diyor innesilah Allahil cennet. Allah'ın <gülüyor> cennet." o zaman bu hadisten Anlamamız lazım. Allah o kadar kerim o kadar kerim dediğim gibi cenneti bazı insanlara 5 dakikada kazandırdı. Bir sahabi Uhud savaşında şehit düştü. Hayatında bir rekat kılmadı. Bütün medinin ehli sahabi oldular. Müslüman oldular. O küfürde ısrar ediyor. Şirkde ısrar ediyor. Müslüman olmayacak. Kabul etmiyor İslam'ı. Uhud savaşına kadar Medine'nin dışındaydı. Geldi Medine'ye. Baktı. Erkekler yoktur. Soruyor nerede? Bütün kadınlar diyorlar Resulullah Aleyhisselam ile çıktılar cihada. Uhud'a. Bir baktı böyle düşündü düşündü düşündü. Aklı kabul etmedi yani. Bütün bunlar aptal bir tek ben akıllıyım. Bilmem ne. Düşündü düşündü takip etti onları. Daha savaş başlamadı. Geldi Resulullah Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra savaşa çıktı. Savaşın başında şehit düştü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kimse bir adam cennetin ehlinden bir adama bakmak istiyorsa hem de hayatında bir secde başı, alnını yere değdirmeden bir secde, bir namaz kılmadan cennete giren bir adam görmek istiyorsa buna baksın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatında bir namaz kılmadı, çok kısa bir zamanda cenneti kazandı. Bu Allah'ın kereminden. Cennet ucuzluğundan değil. Cennet Pahalıdır. İnsan ne kadar nefsini mücadele ederse, <gülüyor> dürüst olmak için, ihlaslı olmak için, bilmem neye bir bakıyor, dünya kandırıyor. Şeytanlar her yerde onun yolunu kesmeye geliyorlar. Peki, birisi bir savaşa çıkmadan önce, bakmaz mı düşmanın gücüne? Ben nasıl bu gücün karşısında durabileceğim? Onun silahı nedir? Bu silaha karşı durabileyim. Bir tüccar çıkarsa rakiplere bakmıyor mu fiyatlarına bilmem ne mallarına ben de ayakta durabileyim diye fiyatım uygun diye müşterilerimi kaçırmayayım diye bakmıyor mu? Aynı şekilde biz dinimizi tatbik etmek için düşmanlarımızın silahlarına bakmamız lazım. Şeytanlar ins şeytanları, cin şeytanları, nefis ne yapıyorlar bana ne kullanıyorlar bana karşı benim silahım nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenirim. Kimse böyle derse, ayetel kürsi okursa bir şeytan ona yaklaşamaz. Kimse evinden çıkarsa, bismillahirrahmanirrahim derse bir şeytan ona yaklaşamaz. Hey yola çıkıyoruz, subhanallah, şeytanlar bilemezsin hangisi, cin şeytanları mı? in şeytanları daha çok önünde. Ya, şeytanlar sana zararı olmasın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Üç kelime bize öğretti. Bunu, onu, onu, onu, hepsini öğrenirsek, Silahımızı alırsak evden çıkmadan önce inşallah yolumuzda güç yürürüz. Yatmadan önce silahımızı almamız lazım. Kalkınca şunu bu, bu şekilde insan imanını arttırabilir. Bu şekilde cennete varabiliriz. Peki dürüst bir amel yaptın. İş bitti mi? Gitmedi. Allah için Kur'an-ı Kerim ezberlemeye başladın. Çalıştın 2-3 sene hepsi Allah için temiz kalpte. Bitirdin Kur'an-ı Kerim'i. Sevap tamam. Yazıldı bitti. Hayır. Şeytanın girişleri daha vardır. Yolları var. Bir de nefsin oynuyor. Bir de bunlar bazı ameller onları sildirir. Onların biri el-ucub. Bitir, ameli bitirdikten sonra gururlanmak. Sen amelini bitirdin. Nereye gidersen? Hafiz kardeşimiz geldi. Hafiz bilmem ne. Hafiz gel bize Kur'an-ı Kerim oku. Allah ada, adama Allah adama güzel ses verdiyse bile Oturunca okuyunca herkes övüyor Şeytan oradan girebilir Sensin sensin sensin En son insan inanır şeytanın sözlerine Ben böyleyim ben şöyleyim Amel silindi Kolay mı bu? Çok zor bir şey İnsan inanamıyor amelini ihlaslı yaptı Sonra yine silinirse onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize öğretti. Alimler bunu çok söylüyorlar. Gizli amellerin olsun. Bunlar ihlaslı kalır. Sevabın silmesi zor. Çünkü hiç kimse seni övmeyecek. Hiç kimsenin haberi yok bundan. Amellerini gizle. Gece namazına kalktın. Durma böyle ortada odanın ortasında. Yüksek seslen okuyorsun. Eşin çocukların herkes. Duydular bildiler. Babam gece namazını kılıyor. Git öbür odada namazını kıl hiç kimse bilmesin. Bir tek Allah bilsin. Bu çok saf olur. Peki örnek olmak istiyorum. Peki başka bir gün örnek ol. Senin eşin taklili etsin çocukların. Ama böyle gizli ameller olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor hadiste? Şeyh Süfyan hadis el-ekfiya, el el Hatırlıyor musunuz? Vallahi bilmiyorum bir hadis var, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimse amelini gizliyor diye onunla alakası vardır yani emrediyor, sevabını anlatıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisi de unuttum ben. Ama bu insanın hayatında, kalbini daha temiz bırakmak için önemli bir şey insan hayatında. Hatta sadakanın hakkında hadiste ne diyor? Hatta la te'leme şimaluhuna enfakat yeminim. Sol eli sağ elini verdiyse görmesin. O kadar gizleyecek. Tabi insan her şey aklında, fikrinde, beyninde bilir. Ama bu bir örnek gibi, bir misal gibi. Hem de bunun iki faydası var. Hem fakir kırılmasın, bilmeyince kim ona götürdü bu sabakayı Hem de insan kalbine daha uygun kalsın, daha iyi olsun. Yani amelini bozmasın. Aleyküm Alimlerin, hocaların, hocaların sözlerine bakıyorum. En büyük ve en güçlü silah elimizde. En çok dinimizi yükseltirir. Kalbimizi yumuşatır. Bakıyorum bir anda birkaç şeyin yanında dönüyorlar. Hadisler, ayetler çok bunlarda. Birincisi zikir. Tabi doğru zikir. Şimdi bu konuya girmeyelim. Doğru zikir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe-i kiram nasıl zikir yaptıysa o zikir olacak. İkincisi, nafile namazları. Hadis Kudsi'de Allah diyor, وَلَا يَزَالُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُوا bin بِالنَّوَافِلِ "hatta اُحِبَّا Benim kulum nafileleri çoğaltıyor, devam ediyor, devam ediyor, onu sevinceye kadar. Siz düşünün, Allah Azze ve Celle bir kulu seversen, bu kulun seviyesi nerede? Allah onu sevdiyse, biz Allah'ı seversek normal, yine kalbimiz bozuk. Normal çünkü Allah bize nimetler veriyor. Herhangi bir kişi bana yardım ederse bir konuda onu seversin. Peki bütün bu nimetler Allah'tan bana gelince? Kesinlikle onu sevmem lazım. Sevmezsem demek ki kalbin çok bozuk son dereceye kadar. Ama Allah beni severse. Normal olmayan bir şey. Ben kimin? Ben yolda yürürken bir karınca görürsem. Bu bir şey mi bana göre? Bir kıymeti var mı? Vallahi ben Allah'ın önünde daha alçağım, daha düşük seviyede. Allah bu dünyayı yarattı. Allah bu kainatı yarattı. Allah gökleri yarattı. Allah her şeyi yarattı. Ben kimin? Bütün dünyadaki insanlar helak olursa, cehenneme giderse Allah'a hiçbir etkisi olmaz. Etkilenmez Rabbimiz haşalillah. Peki Allah beni severse ne kadar büyük bir şey. Ne kadar büyük bir şey. Birisi sahabelerden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi selni ne? benden. Ne dedi? Hadi düşünelim ne diyoruz? Seninle beraber olayım. Falan araba istiyorum. Bilmem ne falan villa falan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmak istedi cennetten. Çok ağır bir şey istedi. O kadar yüksek bir makam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona dedi. Ve gayreden yani, başka bir şey iste ya. Çok çok çok büyüttün. dedi. Bu zalim. Odur ya Resulullah. Sen dedin iste istedim. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? ala sujud. O zaman bana yardımcı ol. Çok secde et. Ne demek çok secde et? Çok namazı kıl Allah Bu da namazın hakkında. Nafilelerin hakkında. Zikirler de çok vardır. Namazın namazın hakkında çok vardır. Kur'an-ı Kerim'in hakkında. Kur'an-ı Kerim'in okuması, anlaması, içindekilerde amel etmek. Bunlar insanı cennete götürebilir. Bunlar insanın imanını yükseltebilir. Bir fitne gelince önünde durabilir kahraman gibi, korkmaz. Yani düşünün bir insan, sporcu, güçlü, kasları bilmem ne. Bir çocuk geldi onunla dövüşüyor. Bu çocuk ne kadar döverse etkilenmez. Neden? Kasları güçlü değil. İmanı güçlü olan insan fitneler gelir çarpar bir eziyet etmez onu. Ama zayıf olan bir fitne gelir hemen onu yere düşürür kayboldu. İmanımızı güçle, güçlendirmemiz lazım. İbadetlerimizde. İlk önce ibadetler de insan günahlardan kaçacak. E diyeceğiz imanımız zayıf, ibadetlerden kaçamıyoruz. Sen diyorsun imanımız güçlü olsun diye ibadetleri bırakacağız. İbadetler bırakmak için güçlü iman istiyor. İman zayıf, yani kaçış yok. Yok ilk adım dua etme. İnsan ne olursa olsun, ellerini kaldırsın sabah akşam her zaman. Ya Rab bana yardımcı ol. Ya Rab beni kurtar bu güneşlerden. Ya Rab ya Rab ya Rab ya Rab. Allah'a sallallahu ve Allah Azze ve Celle kulunu en son bırakmaz. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor. İlhâh. Yani <gülüyor> ısrar. Bıkmadan. Arka arkaya dua etmek. Böyle insan dua etiyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor. La tequil da'autu velen müstecebli. Allah'a dua ettim. Allah kabul etmedi. Deme. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam diyor. Devam et. Devam et. Allah senden kabul edinceye kadar. Peki ben Allah'tan istersem imanım yükselsin. Günahlardan ben, beni uzaklaştırsın. İbadetlerimi arttırsın. İhlası bana versin. Her şeyi böyle ne diyeyim? Bir kutuda. toplayın, Hepsini isteyin. Allah ne zaman benden kabul ederse demek ki hayatın sıfırdan 180 dereceye böyle değişecek. Böyle yükselecek insan. Öyle olacak. Neden? Allah kabul ettiği için. Ben Allah'tan İhlas istedim. Allah bana verdi. Ben günahlardan uzaklaşmayı istedim. Allah yardım etti. Şunu bunu. Bir bakarsın insan artık ilerleyebilir. Bunu bunun manası yani diyeceğim. Ya da tadını diyeceğim. Çok güzel bir şey. Sen onu yaşarsa yaşamayan anlamaz onu. De yani nasıl güzel olacak? Yataktan kalkacağım, abdest alacağım, sabah namazını kılacağım. Ben yorgunken falan. Nasıl hoşuma gidecek? Ama onu yaşayanlar, insan onlardan duysun. Yine bir hikaye söyleyeyim, daha önce onu söyledim. Bir adam zengin, kendisi anlatıyor bunu. Allah ona çok verdi. Ama namaz ona o kadar ağır, o kadar ağır, inanılmaz bir şey. Yani nasıl namaza kalkacak, acayip bir şey ona. Çok ağır geliyor. Kendisi kalbinin umuşatmasını istiyor. Namazın sevgisini istiyor kalbinde, bulunsun. Hani kaçmak istemiyor ama yapamıyor. Diyor bir gün bir hastanedeydi. Yaşlı bir kadın geldi. Resipçine geldi. E, hesabı verecek. 50 lira koydu şey memurun önüne. Kız, şu kızın önüne. O kız ona baktı dedi. Ne 50 lira koyuyorsun? Senin kocanın masrafları hastanede bilmiyorum. 400 mü 500 mü? Büyük para dedi. Kadın durdu. Dedi, Başkası yok bende. Dedi elimde bir şey yok ben. Sen onu çıkarırsam benim maaşımdan kesilecek. Müdüre gidin. Kadın böyle durdu zayıf. Adam kadına acıdı. Zengin. Kalktı dedi faturanın farkı ne kadar? Ne kadar fatura? Dedi 450. Tamam dedi al 450. Kadına 50 lirayı verdi. Dedi bunları cebine koy şimdi taksi tutacaksın bilmem ne. Al git. Kadın... Aldı ellerini kaldırdı. Allah sana katlar verdi. Bilmem ne bol bol para versin. Dua ediyor Allah o kadar zengin etsin onu. O duayı duyunca böyle kadının kalbinden çıkıyor. Namazı aklına geldi. Kadına dedi Allah bana verdi. Bu yönden çok çok verdi. Sen başka bir şey bana dua et. Allah benim namazımı kolaylaştırsın bana. Namazımı seveyim. Dua et bana. Kadın böyle dua etmeye başladı giderken. Gidiyor 4-5 adım arkasına bakıyor. Adama bakıyor böyle yine dua ediyor. Çok etkilendi adam. Çok hoşuna gitti. Nasıl kadın dua ediyor. Gitti kadına takip etti kadını. Aynı para üstüne ekledi. 450 orada ödedi. Diyor aynı para ona verdi. Teyze bunlar da yanında bulunsun. Bir ihtiyacın olursa ama bana dua etmeyi unutma. Kadın aldı daha fazla hoşuna gitti. Yine dua ediyor. Diyor adam hastaneden çıktı. Yürürken ezanı duydu. Diyor nasıl arabayı yanaştırdın camiye girdin bilmiyor. Sanki birisi buradan beni tuttu çekti camiye. O günden beri diyor şimdiye kadar bir namaz camide kaçırmadım. Şimdi neden bunu anlatıyor? Allah isteyince severek gider insan. Allah istesin diye ondan istemem lazım. Ya Rab deyince Allah zaten bize diyor. Ve kâle rabbukumu d'ûni es teciblekum. Rabbimiz diyor benden isteyin vereyim. Ama biz istemeden Allah bize öğretti. Vermeyecek diyeceğim hayır vallahi veriyor. Nimeti çok büyük. Vallahi nimeti çok büyük. Bir bebek ne kadar zayıfsa ağlamadan annesi sütü vermiyor. Allah Azze ve Celle biz konuşmadan nimetleri veriyor bize. Peki biz istersek. Hem de Allah bize öğrettiği gibi istersek. Secde edince. Allah bize öğretiyor diyor. Hadis-i şerif. En yakın durumuna Allah, durumun Allah Azze ve Celle ne zaman? Secde ederken. Secdedeyken sen Allah'tan iste. Ne istersen iste. Şeyh-i tarifi güzel bir sözü var diyor. Kardeşim sen secde edince başını kaldırma bütün isteklerini Allah'tan istemeden. Ne istiyorsun? Param istiyorsun? Secdedeyken iste. Sağlık istiyorsun. Bir hastalığın var. Secdedeyken iste. Ne evlenmek istiyorsun? Secde edince iste. Hepsini. Sen başını koydun hepsini Allah'tan iste. Başını kaldırma ya. Eğer bir zengin bana derse şimdi. Eşref Paşa'da aşağıda ya da mesela konakta falan yerde. 500 bin lira var. Oraya gidersen alırsın. Ya da benden istersen onları gönderirim sana. Susar mıyım? Hemen diyorum istiyorum. 500 bin az değil. Giderim alırım. <gülüyor> Allah azze ve celle daha güzelini bize veriyor. <gülüyor> daha güzelini veriyor. Cennetin kıymetini anlayamıyoruz çünkü görmedik. İnsan aklı çok zayıf, çok zayıf. Bir örneği söylüyorum, devamlı tekrarlıyorum. Bir insan annesinin karnındayken bu dünyayı nasıl bir şey anlayabilir mi? Kimse ne anlatırsa anlatsın, anlayacak mı onu? Vallahi aklı anlayamaz. Arabayı anlat ona. Valla böyle koltukları var, böyle oturursun, böyle bilmem ne yaparsın kliması var. O ne klima annesinin karnındayken gördü. Ne tekerler, ne ağaçlar, ne asfaltıyorlar, ne lambalar, ne asarı kırmızı ne. Nasıl bunu anlayacak? Cennet bize böyle farkı var şimdi. Ama Resulullah bize bir şeyler söyledi. Aklımız varsa bir şey anlarız. Diyor bir kırbaç yeri cennette bütün bu dünyadan daha kıymetlidir. Bütün bu dünyadan evet bir kilo altın bütün bu tarladan kıymetlidir. Tarlayı ne diyeyim yüz dönüm o kadar büyük ama bir kilo altın bu kadar. Ama daha kıymetlidir. Cennette o kadar ufak bir yer bütün bu dünyadan daha kıymetlidir. Şimdi bazı şeyler satılıyor diyorlar. Bir incisi var üstünde yüz milyon dolar fiyatı. Cennetteki taşlar, çakıllar üstüne basıyorlar insanlar. Hepsi inci. Bir de cennetin incileri, dünyanın incileri değil. O kadar ufak bir yer bütün bu dünyadan daha pahalıdır. Dünyada ne var? Mal var, arabalar var, bilmem neler var, araziler var, güzel oturuşlar var, kızlar var. Say, say, say. Hepsini teraziye koy. O kadar ufacık bir yer cennette daha kıymetlidir. Peki neden istemiyoruz onu? Bütün bu iş, bütün o kadar anlatılıyor. Hepsi sermayesi Allah'tan istemiyor. Ya dünyayı insan kazansın diye o kadar koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Sonuçta bilmez kazanacak miyim, kazanmayacak mıyım? Gidiyor üniversitede seneler okuyor, çalışıyor diyor. Acaba en son diplomayı taşıyacak miyim? Yoksa bir durum gelecek kaçıracak Diplomayı aldı, acaba çalışabilecek miyim, müracaat ettim, yoksa kabul edilmeyeceğim. Kabul edildi acaba benim memleketimde, yoksa dünyanın sonuna beni atacaklar. Bütün bu dertler vardır. Ama cennet garantidir. Kimse böyle yaparsa cennete gider. Kimse böyle yaparsa cehenneme. Garanti bir şey Allah bize veriyor. Nasıl yani bu zayıflık insan, o kadar şeytan onu kandırıyor. Şu garanti şeyi kazanmıyor. Onu satın almıyor. Allah'tan istemiyor. Almak için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Sahih bir hadis. Yenzilo Rabbuna fizzülü fil ahir min kulli leyletin ile sema-i dünya. Her gece en sonunda. En son üçte birinde. Allah Azze ve Celle. istediği bir şekilde birinci semaya iniyor. Merhametinden. Kullarına yaklaşıyor. Diyor. min minsa ile bir istiyan var mı ona vereyim? Herkes uyuyor. Uyumayan oynuyor. Ya Allah bizim bize yaklaşıyor merhametinden. Ya Allah bize ihtiyacı yok. Vallahi bütün kullarına, bütün yarattıklarına ihtiyacı yoktur Allah Azze ve Celle. Diyor hel min sâidin fâtihe. İsteyen var mı ona vereyim? Hel min mustaghfirin fâgfir Bir günah işleyen affetmeyi isteyen var mı affedeyim? Yani bir tek ağzını aç, iste affetmeyin. Allah cehenneminden sığın. Cennetini iste. Yapmıyoruz. O kadar mı aciziz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu bir hadiste diyor. Yani o kadar mı zor size bir günde bu kadar bu kadar kazanmayacaksınız? Yüz defa böyle söylerseniz. Çok hadisler böyle vardır. Gerçekten insan bunu düşünüyor. Yani yapamaz mıyım bunu? On defa, onu oku, manasını anlayarak, düşünerek. On defa, Allah Azze ve Celle sana bir ev cennette yapar. Çok mu on defa? Yani dünya için insan saatlerce koşturuyor. On defa beş dakika olsun, alsın elim, elim benden. On dakika, on beş dakika, bir saat alsın. Zaten böyle bir şey yapmasın. Ama bir ev kazanacaksan bir saatta şimdi bu dünyada. Bir ev kazanabilirsen bir saatte. Şu saatta çalışmaz mıyım? Peki cennette bir ev. Neden yapmıyoruz bu iman zafiyetinden? İman ne demek? Arapçada ne demek iman biliyor musunuz? Türkçede inanıyor musun denir. Tasdik etmek, inanmak Türkçede. Peki ben gerçekten Resulullah'ın sözünü inanıyorsam yapmaz mıyım? Kesinlikle yaparım. Demek ki tasdik etmem zayıf. Doğru değil. Tekrar örnek getireyim. Birisi zengin gelirse ben de sözüne yüzde yüz inanıyorum. Bu adam hayatında yalan söylemez. Çok kerim. Geldi dedi. Kimse bunu on defa söylerse. Şu evin tapusunu ona veriyorum. Tapu elinde. Falan yerde falan bilmem nerede. Onu on defa söylemez miyim? Vallahi herkes söyler. Ancak insan deliyse. Deli olursa söylemeyebilir. Peki bir insanın sözünü inandık Ressamül Aleyhisselam sözünü inanmıyor muyuz? Dünyanın evi için o kadar alçak bir mal cennetin önünde. Yaptım cennetin malı için yapmaz mıyım? O cennet daha onu anlayamıyoruz. Bir sahabî Ressamül diyor ya Rasulallah ben atları çok seviyorum. Cennette at var mı? Ressamül diyor evet. Hem de kanatları var. Uçabilir. Hmm. Bir tek at böyle. <gülüyor> koşturur değil. Ne zaman istersen koşturkan uçarsın. Ne zaman istersen <gülüyor> inersin. Tekrar koştursun. <gülüyor> Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor. Vazillen memdud. Uzatılmış bir gölge. Sahabe-i Kiram diyorlar. Ya Resulullah, ne demek bu? memdud. Yani kelimeler olarak anladık ama nedir bu cennette? Dedi bir ağaç gölgesinde atlı yetmiş sene koşturur. Yetmiş sene ne kadar? Vallahi bütün bu dünyadan büyük. Yetmiş sene at koşuyorsa bu dünyayı belki bütünü dönebilir. Peki bu bir ağaç cennette. Düşünsün insan bu evinde ya da evinin önünde böyle bir ağaç varsa. Demek ki evi nasıl içindekileri... Eşyalar nasıl bilmem ne. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor denizin kenarında bir çadır var. İnci şeklinde yüksekliği altmış metre altmış zira deniyor o zaman da metre gibi şimdi. İçinde ehlun denir. Yani akrabalar gibi. Ona tabi insanlar gibi. Sofraları vasf ediyor bilmem ne bilmem ne bu çadırın içinde. Peki serayın içinde nasıl? hadisler bazı şeyler anlatıyor cennette. insan bir tek düşünsün. Serayin alt kısmında temelinde diyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Allah bütün yarattıkları renkler onlardan bir süs yapılıyor insanı. Peki üstü nasıl? Evine girince o kadar aydınlık var insanını ama eder. Allah onun Görünmesini korumaz. Yani o ışıklar dünyada olursa insan ama olur. Görmeyebilir. Ama cennette bu bir nimet Allah'tan. Nimet olduğu için insan rahat bakabilir. Eziyeti görmez. Ve hadisler cennetin hakkında çok. Bütün bunları kaybediyoruz. Uyuyorken. Ya da oturuyorken muhabbet ederken. Ya da ya da ya da ya da. İnsana ne olur böyle çekilirse Tek başında ikeri katkılarsa sonra Çocukların yanına gelirse Eşinin yanına ailesinin önüne Arkadaşların yanına Ne olacak Bir tek başını yere koysun Ya Rabbi desin Bir gün düşünüyordum ben kendi kendime Dedim kalbimiz yumuşak olmuyor Nasıl yumuşatacağım Düşünüyorum düşünüyorum dedim en iyisi Aleyküm selam ve ve Dedim en iyisi her gün 5 defa, 10 defa en az aralarda Allah'tan bunu isteyin. Böyle aklıma geldi. Herkes neden böyle düşünmüyor? Düşünmek değil. Düşünmek yetmez. Yapmak. Herkes düşünsün. Ben inşallah günde 5-6 defa, 10 defa unutuyorsam ya cep telefonlar şimdi çok güzel. 10 şey koyabilirsin, kurabilirsin saati, Aynen. şey. Alarım 10 defa kurabilirsin. Ne zaman alırım çalarsa kapat, böyle bir düşün, kendine dön, dua et. Allah Azze ve Celle, ya Rabbi, benim kalbim yumuşat, ya Rabbi, benim kalbim hayatımı cennetin ehli gibi yap. Sonra dua, ab, ab, amellerimi kabul et. Sonra salih insanlarla beni haşret et. Böyle kısa bir dua, tekrarla ne zaman Allah onu kabul eder bilemezsin. Kabul edildi mi? Tamam onlarla beraber oldum. Allah senin yolunu açacak. Ya dünyada çalışırsan bu maaşı vereceğiz Çalışmazsan git defol. Ahirette git defol yok. Almayacaksan cenneti cehenneme gidiyorsun. Yani ahiretin durumu bambaşka. Dünyayla ölçülmez. Dünyada imtihanda kazanamazsan başka imtihana girebilirsin... Kazanamazsan başka yola dönebilirsin. Heh, okulu bırakırsan çalışabilirsin. Orada tek imtihan var. Kazandın mı cennetin ehlinden. Kazanmadın cehennemin ehlinden. Yine dediğim gibi cennetin ehlinden bu kolay bir kelime değildir. İnsan bu dünyada bir mum ateşine bir dakika dayanmaz. En büyük kahraman, en çok cesur insan, en akıllı en... kimseyi Kimse istersen sayın insanlardan getir bir tane bana sadece mumu koyarsan parmağının üstüne bir dakika tutsun böyle. Hiç kimse dayanmaz. Peki mum olmazsa bir ev yanıyorsa. Peki bütün bu dünya yanıyorsa böyle volkan gibi görüyoruz ya da bazı, bazı fabrikalarda böyle ateş yani çok acayip bir ateş. Onu vasıf bir kere bir fabrikaya girdim fırın burada bana diyorlar. O kadar bir kapısı var yukarıdan. Kontrol etmek için bilmem ne. Kapıyı açtım korktum. Dedim. Estağfurullah. Yanlış benzetiyorum. Ama de, dedim cehennemin bir parçası. İçeride ateşin sesi çok yüksek. Vuuu. Acayip sesler. Bakıyorsun kömür. Koğuz. Uçuyor. Yiyor, yerden yere. Çünkü çok şiddetli bir hava üflüyor onu. Sönmesin. Nereye gidiyor böyle kırmızı parçalar. Gidiyor geliyor görürsün. Büyük bir odada. Öyle bakarken yukarıdan düşündüm birisi düşerse buradan ne olacak haline? Kapattıktan sonra dedim bu dünyanın ateşi. Cehennemin ateşi nedir? Allah Azze ve Celle diyor hadiste Resulullah Aleyhisselam diyor. Bin sene Allah onu yakıyor. Kırmızı ateş oluncaya kadar. Sonra bin sene yakıyor beyaz ateş olunca kadar. Beyaz ateş var mı dünyada? Şu beyaz ateş kırmızı ateşten daha şiddetli. Sonra bir sene Allah Azze ve Celle onu yakıyor. Siyah ateş oluncaya kadar سودا, bu siyah bir ateştir. İnsan içine alınca atılınca bir şey görmez. Aslında şu ateşte bir saniyede insan erimesi lazım. Ama Allah Azze ve Celle bir hikmeti var, bir gücü var. Bu insanı yaratıyor. Orada ne ölümü gelir, görür, ne düzgün hayat görür. İnsan atılınca gerisi deri o. sonra Allah tekrar yaratıyor. Kullema nadijat culuduhum onların derisi erince, pişince bedalnahum Onlara ayrı bir deri yaratırız azabı görsünler diye. Bu dünyada Allah'a itaat etmeyenler orada Allah'ın cehennemi görsünler. Allah'ın azabından dalga geçenler o gün de görecekler gözlerin önünde. İnanmayanlar o gün de görecekler. Çünkü inanma sebepleri Allah azze ve Celle yarattı. İnanmayan bir tek inat yönünden inanmıyor. Ama inanma sebepleri Allah yarattı. Allah diyor: <gülüyor> Herkes kendine baksın yeter. Allah'a inansın diye. Kim beni yaptı? İnsan o kadar ince ve ne diyeyim hassas cihazları vardır. Yani bütün dünyanın insanları bir cihaz yapacaklarsa kalp gibi yapamazlar. <gülüyor> kalp gibi çalışsın. Bütün dünyanın insanları ben kir Arapça denir hüddesi gibi yapsınlar yapamazlar. Bütün dünyanın insanları bir hucra yapmak için kalkarsa yapamazlar. Peki bir masa, size bir masa işaret etsem, bu masa kendiliğinden oldu dersem hiç kimse inanmaz. Herkes dalga geçecek benden. Bir masa kendiliğinden mi olacak? Yani bir marangoz elini uzatmadan öne, ona elini uzatmadan olacak mı? Böyle tahtalar uçup gelecek. Peki bir masa kendiliğinden olmasını kabul etmiyorsak bir insanın bütün vücudu mükemmel bir şekilde ol, olmasını nasıl kabul ediyoruz? Onu yaratmadan ol, oldu. Yani yaratan olmadan oldu. Kabul edilmez. Peki bir tek insan mı? Kaç milyar insan bu dünyada vardır. Hepsi, subhanallah herkesin iki gözü var, bir burnu, bir ağzı, bir kulakları, saçı. Hepsi yan yana koysan hepsi bir. Ama bakarsın bu falan kişi, bu falan bu falan hiçbir birine benzemiyor. Bu Allah'tan bir işaret bir de değil mi? Bu kainat hepsi, hepsine baksak bir tek insanlar değil mi? Allah diyor min ardi illa amsalukum her hayvan bu dünyada her kuş her çeşit onlardan illa amsalukum onlar da sizin gibi milletlerdir. Yani bakarsan bakarsan bilim adamları ne anlatıyorlar onun hakkında? Ya bir millet bunlar. Kanunları var, çalışmayan cezası var, bilmem ne acayip şeyler duyuyorsun. Peki ee, şey araya git araya gitsek onlar da neler duyuyoruz onların hakkında develere gitsek neler neler anlatılıyor onların hakkında ya bir kere şeref hakkında duydum develer için inanamadım dedim insanlar nereye gidiyorlar ya o kadar şerefli bir hayvan develer inanamazsın çok şeyler anlatıyor her şey Peki bütün bunlar tek başında mı oldu muhakkak onun yapanı vardır bu yapan zayıf mı? O kadar büyük şeyler yaptı. Muhakkak güçlü. Bu yapan kim? Allah Azze ve Celle. Peki kabul etsek Allah onları yaptı. Allah, Allah Azze ve Celle sıfatları nereden öğreneceğiz? Hiç kimse onu görmedi. Hiç kimse bilgisi yok. Allah Kur'an-ı Kerim'de ne anlattıysa bize onu inanmamız lazım. Allah Azze ve Celle bize bir anayasa indirdi bu Kur'an-ı Kerim. Bütün hayatımızın ne diyeyim? En ufak teferruatı içinde yazıldı. Ya içinde ya da onun teferruatından hadislerde. İnsan bütün hayatı kalkarken yataktan ne diyecek, ne konuşacak, ne düşünecek, nasıl hareket edecek, işine gidince, ticareti bilmem ne, her şeyi karıştı bizim dinimiz. Neden? İnsan mutlu yaşasın diye, Allah'ın emrini de yaşasın diye. Allah'ın emri insana bir azap, bir eziyet değildir. Allah Azze ve Celle bu din bize gönderdi mutlu yaşamamız için. Azap görürsek Allah bir fayda görmeyecek. Allah kereminden, rahmetinden, mükemmel olduğundan bize bu nimeti verdi. الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor, bugün sizin dininizi tamamladım. Ve وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ nimeti Benim nimetimi size tamamladım. Neymiş? Nimettir. Bu din en büyük nimet bize. Bakın dindar olmayan insanlar ne kadar kederli hayatları vardır. İntihar ediyorlar kederinden. Ne kadar dertlerin içinde yaşıyorlar. Dertlerden kurtulmuyorlar. Herkes neler neler anlatıyor. Hep bıkması, bıkmasını anlatıyor. Bazen ufacık bir şeyden hayatı ne anlatacağım siz görüyorsunuz. Bu bir yönden. Yani kalp yaşaması söylüyorum. Öbür yönden başka dertleri görüyoruz. Bir insan büyüdü mü dünyanın ölçülerine göre bundan fayda kalmadı. Bu çöpe atması lazım. Onun için bakıyorsun huzur evde oluyor. Huzur evinde kalıyor. Ne çocukları ona bakarlar ne ne peki devlet bakıyor Allah razı olsun nasıl bakıyor? Gidin bakın. Oradaki çalışanlar kimisi altına yaparsa süpürgeyle temizliyorlar. Bir hortum tutuyor öbürü süpürgeyle. Dünyanın ölçüleri bu. Ama Allah Azze ve Celle nasıl ölçüler bize verdi? İnsan büyüdü mü? Kral gibi olur. Kaç çocuğu var, kaç kızı var hepsi rızasını kazanmak istiyorlar cennete gitsin diye. Bu bir nimet değil mi? Kadını nasıl kullanıyorlar hem de kandırıyorlar diyorlar sen özgürsün. Gidin fabrikalara bakın, dükkanlara bakın, her yere bakın. Kadın özgür, kocasının lafını dinlemiyor. Ama gidiyor dışarıda on kişinin lafını dinliyor. Kocasının rızasını istemiyor. Horozlanıyor. Ama gidiyor patron, şef, müdür bilmem ne. Hepsinin rızasını isteyecek. Maaşının yarısını süslenmeye koymazsa kovalarlar. Sekreter işi nedir? Herkes biliyor. Peki dinimiz böyle mi? Dinimiz bu kadını yükseltti. Herkesin başına koydu. Şeyh Nebil bir sözünü okudum. Çok hoşuma gitti. Birisi diyor, İslam kadına ne kadar zulmetti. Özgür değil ya. Bir erkeğe değerse haram. Tokalaşmak haram. Sadece mahremlere. Hoca dedi, El Zib neydi, bu Britanya'nın kraliçesi Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth, dedi Baritanya'nın kanunlarında Elizabeth kaç kişiyle tokala tokalaşabilir siz Almanya'nın kanunlarına dönün yedi kişiyle sadece neden e, o kadar yüksek bir kadın herkes elleyebilir mi bu karar ya. ellemesi yasak tokalaşmak yasak ona kanun olarak dedi düşünün İslam'da kadına yedi kişi aramet şey helal bıraktı hıvırları haram. Bu kadın bir kıymeti var bizde. Bu kadın inci inci ona korkuyoruz biz. Herkes oynasın, kurcalasın. Yasak. Bu zulüm değil. Zulüm olursa Britanya'da bu kan çıkmazdı. Ya 1400 sene önce Müslümanlar o kadar Allah azze ve celle yüce'ye karılarını. Yüksek değil mi? Çalışmayan kadın. Zenginler ne yapıyorlar? Zenginler bu demirci, bu marangoz, bu bilmem ne çalışıyorlar. Zengin adam çalışmak istemez. Zengin olduğu için çalışmak istemez. Kadın İslam'da çalışmaya mecbur değil. Otursun, ufakkan babası bakacak ona. Büyüdümü kocası bakacak? Boşandı kardeşi bakacak. Kardeşi bilmem ne şu bunu hepsi öldü çocuğu bakacak. Bir gün hayatında çalışmaya mecbur değildir. Bu yükseltmek değil mi? Allah Azze ve Celle bu din bize gönderdi. Hayatımızda, bu dünyanın hayatında bir nimettir. Öldükten sonra bize bir nimettir. Cennete varınca o en büyük nimet. Bir ebedi kelimesi cennette yeter. Sen ölümden hiç korkmazsın, düşünmezsin. Vallahi bir günde bu nimetler bitecek öleceğim. Ebedi bir şey. cehennemdeki Azaplar o da ebedidir. Gidecek bir şey değil. Kafirler bin sene Allah'a çağırırlar. Allah cevap vermiyor. Sonra bin sene meleklerin reisine çağırırlar. Malik. Allah Kur'an Kerim bize söylüyor. Nasıl çağırıyorlar? Ya Malik ya Malik ya Malik en son diyor ne istiyorsunuz? Bu melekler Allah onları yarattı. Cehennemde otururlar. Azap vermek için kafirlere. Onların en büyük reisi Malik adı. Diyor ne istiyorsunuz? Derler. Allah bizi öldürsün artık. Ne cevap veriyor? Siz kalıyorsunuz. Ebedi. Ebedi. Cehenneme insanlar atılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir haber veriyor bize. 999 kişi kıyamet gününde cehenneme girecek. Bir kişi cennete. Orana bakalım. Herkes düşünse nasıl cennete varması lazım. Ne öğrenmesi lazım herkes? Cennetin yolunu amel etmesi lazım. Kıyamet gününde insanlar cehenneme atılınca Allah ne diyor? "Vakuduhunnas Cehennemin yakıtı insanlar ve ateşler. Onlar at taşlar. Onlar içine atılınca daha fazla yanıyor. Yanınca güçleniyor. Şağırıyor, konuşuyor. Ne diyor? Hel min mezid. Daha fazla yok mu? Yine insanlar atılıyor. Yine diyor hel min mezid. Yine atılıyor. Yine daha fazla yok mu? Daha fazla yok mu? Herkes girinceye kadar, bu sefer son dereceye kadar böyle büyümüş olur cehennem. Yani benim gibi kimse kalmadı. Böyle bağırıyor. Hel min mezid, hel min mezid. Sonra sahih hadiste. Allah Azze ve Celle ayağını ona koyuyor. Fetenzevi böyle. Birbirine böyle buluş, buluşuyor. Susuyor böyle oturur. Azap kalır. Bu kafir içindeki kafirlere ebedi hayat. Allah sonsuz bir hayat onları orada bırakacak. Allah'a sığınırız. Bunlardan olmayalım. Cennete gitmek için ciddi bir çalışmamız olsun her zaman oturuyoruz devam ediyorum insan bu oturuşlarda oturunca böyle düşünecekleri oluyor inşallah çalışacağım ibadete başlayacağım bilmem ne ayrılınca bu dünya tekrar bizi kandırıyor kandırmaya fırsat bırakmayalım insan bir planı yapsın bir program yapsın bugünde bugünden en az dediğim gibi iki saatte bir üç saatte bir bir kere estağfurullah diyeyim. bir kere ya Rab benim hayatımı daha İyi bir hayatı döndür, çevir. Hem dünya yönünden. Herkes acayip istekleri var Allah'tan. Dünyayı kazanmak için dediğim gibi. Kimisi imtihana gidiyor diyor. Acaba kazanacak miyim yoksa kaybedeceğim. Kimisi dediğim gibi evlenmeye gidiyor. Kimisi araba almaya gidiyor. Acaba iyi mi kötü mü olacak. Yani her şey için Allah bilir doğrusu. Arabayı alacaksın Allah bilir. Bu araba uygun mu değil mi? Ya Rab, de. Uygun bir araba bana nasip et. Evlenmeye gidiyorsun ya Rab. iyi bir karı bana nasip et. Yarın hayatımı bozmasın, çıldırmasın beni. Her şey için, her hareket için. Ve cenneti isteyecek insan. En yüksek makamlar. Aç gözlü olalım Allah'tan isteyince. Çünkü Kerim'den istiyoruz. Onun veznesi eksilmez bize verince. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle öğretiyor. Diyor cenneti isteyince bir tek cennet istemeyin. El firdevsil isteyin. O en yüksek cennet nokta cennette hem de ortasında oradan bütün cennetin nehirleri fışkırıyor. Oradan çıkıyor. Oradan kaynıyor. Rasul bize böyle öğretiyor. İnsan yani cenneti dini isteyince böyle utanarak istemesin. Bol bol Allah'tan istesin. Çünkü Rabbimiz Kerim Rabbimiz cevap verir. Tekrar dediğim gibi bir tek bizden istemek noktası lazım. Ama utanarak olmayacak bu istemek noktası. Bol bol isteyeceğiz, ısrar ederek isteyeceğiz, bıkmadan isteyeceğiz, ağlayarak isteyeceğiz. Sonra Allah bizden kabul etsin. Sallallahu aleyhi ve sellem.